Muhammed İbn-i Abdülvahab Rahimahullah'ın Selâfetul Usul 3 Esas, 3 Asıl adlı kitabını şerh etmeye başlayacağız. Kitaba başlamadan önce Muallif Rahimahullah'ı tanıyalım. Bu mübarek zat Hicri 1115 Hicri 1115 yılında dünyaya gelmiş bir alim. Adı Muhammed İbni Abdülvahab İbni Süleyman İbni, İbni Ali İbni Muhammed İbn Ahmet İbni Raşid El-Vuheybi Et-Temim Kabilesi Temim kabilesinden Hicri olarak dediğimiz gibi 115 yılında dünyaya Gelmiş, gözlerini açmış bir kimse 1115. Oya yine de dünyaya gelmiş. Yani Suudi Arabistan'ın bugün Riyad başkentine yakın olan coğrafyada. Oraya biliyorsunuz Necid bölgesi deniyor. Necit bölgesi. Tarih boyunca, çağlar boyunca medeniyetten, merkezden uzak kalmış bir bölge. Yani Emeviler, Abbasiler, birçok İslam... hilafeti dönemi geçmiş en sonuçta Osmanlılar da dahil Necid bölgesi hep medeniyetten hilafetten uzakta kalmış bir bölge. Onun için insanların orada coğrafi şartlar, hayat şartları, yaşam şartları sebebiyle bedevi çöl hayatlarını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Bundan dolayı da Yani hayatta kalmak, yaşamı devam ettirmek, yaşamı sürdürmek bir o kadar zor. Kabileler halinde yaşıyorlar, sürekli birbirleriyle savaş halindeler ve biliyorsunuz yani medeniyetten uzak, ilimden, ilim merkezlerinden uzak bedevi bir şekilde yaşayan insanların tabiatı biraz daha sert oluyor ve hurafe dediğimiz, bidat dediğimiz, şirk dediğimiz şeyler de bir o kadar çok yaygın. O dönemlerde Muhammed bin Abdullah'un Dünyaya geldiği dönemlerde birçok şirk var, birçok bidatler var. Birçok türbeler var. İnsanlar gidip türbelere, ağaçlara ne yapıyorlar? Kutsiyet atfederek medet umuyorlar. Mesela bir tane hurma ağacı var. O hurma ağacına gidip insanlar bebek istiyorlar. Yahut sıkıntılarının giderilmesini istiyorlar. Bugün Türkiye'de de yapılan Türbeler önünde, al sana göbek, ver bana bebek diye böyle söylenen nasıl şeyler var, sözler var. O günde, o dönemde de böyle sözlerle ne yapıyorlar? Ağaçlardan, türbelerden, kabirlerden insanlar bir şeyler bekliyorlar. Demek ki Muhammed bin Abdullah Rahimahullah'ın dünyaya gelmiş olduğu o çevre, o zaman, öyle bir zaman, öyle bir dönem ki, insanların dinin aslı olan, Dinin temeli olan tevhidden oldukça uzaklaştığı bir dönem. Uzaklaştığı bir zaman dilimi. Bu alim, babası Abdülvahab'dan, kendi adı Muhammed, babasının adı Abdülvahab. Yani bugün Vahabi diye nitelenen, Vahabi diye e, suçlanan evet. bir topluluk var. Yani bu topluluğa gerçekten bir isim vermek gerekiyor olsaydı, böyle bir isimlenme bu manada caiz değil bir şahsa bir kişiye intisap ederek bu manada hiçbir ilim ehli bundan razı olmamıştır. Yani İbn-i Teymiye'yi sevenler, Teymi'ler gibi. Muhammed İbn-i da kendi adına bu isimden, bu tesmiyeden razı olan bir alim değildir. Onun takipçileri de, onun öğrencileri de, ondan sonra gelenler de bu isimden razı değildir, razı olmamıştır. Nasıl Ali radıyallahu anh'u, kendilerini Alevi diyen kimselerden, yani hem itikad olarak razı olmadığı gibi, hem de bu isimlendirmeden de razı olamaz. Ama gerçekten bir isim konulmuş olsaydı, konulması caiz olsaydı, böyle bir gruba, böyle bir fırkaya, böyle bir grup olsaydı, fırka olsaydı, ona ne denmesi lazımdı? Muhammediler. Çünkü, kurucu olarak kabul edilen kişinin adı ne? Muhammed. Yani, Dedesinin, babasının adı Abdülvahab. Tabi Muhammedi denseydi böyle bir e, isim takılsaydı daha çok cazip, daha çok çekici bir isim olacaktı. Ha, Bak bunlar Muhammedi'ler, sünneti uyan kimseler diye. Karalama kampanyası, lekeleme kampanyası, insanları kaçırma kampanyası tutmayacaktı. Ne yaptılar? Babasının ismini kullanarak sanki bir fırka varmış gibi, özel bir ayrı bir fırka varmış gibi Bu ismi koydular. Bunun için çok gayret ettiler. Çok çalıştılar. Karama kampanyaları yapıldı. Özellikle Şeyh'in kendi zamanında başlıyor bu kampanyalar. Çünkü birilerinin imparatorlukları, birilerinin otoritesi, birilerinin yağı kaymağa gidecek. Aynı şey bugün de devam etmekte. Bugün biz de bir yerlerde bir şeyler anlatmaya kalktığımız zaman insanlara bir davet yapmak istediğimiz zaman görüyoruz ki batıl yolda, şirk yolunda olan bu işin rantını yiyen kimseler hemen ne yapıyorlar? Arkamızdan insanları bizden kaçırmak için hakikatte olmayan şeylerle bizleri itham etmeye çalışıyorlar. Mesela o İstanbul'da burada bizim oturduğumuz, yaşadığımız bölgede ders yaptığımız ortamda birileri insanları bizden soğutmak için birileri Kendilerine bağlı olan koyunların, ineklerin, davarların sayısının artması için böyle insanlar istiyorlar. Ne yapıyorlar? Sürekli hakka davet eden, tevhide davet eden insanların hakkında iftiralar atıyorlar. İşte yaşadığımız bölgede, bulunduğumuz mahallede bazı tarikatlar bizim davetimizi görünce arkamızdan diyorlarmış ki bunlar vahabidirler, Bunlar şefaati inkar ederler. Bunlar Hayızlı kadının oruç ve namaz oruç tutacağını, namaz kılacağını söylerler gibi gerçek dışı neler iftiralar atılıyor. Yani bugün de bu geçerli. Muhammed ibn Abdullah olan zamanında da bu böyleydi. Yani Sünneti inkar ediyor, şefaati inkar ediyor, mezhepleri inkar ediyor gibi. Hepinizin bildiği belli başlı iftiralarla suçlanıyor. Bu sürekli. hak yolda giden insanların başına gelebilecek bir musibet. İftira, e, entrika, adavet. Hak yola davet eden insanların başına gelecek kaçınılmaz hakikat, gerçek. İşte Şeyhül İslam, Muhammed İbni Abdülhabi Rahimahullah da aynı çileyi çekmiş bir insan. Kimi zaman dövülmüş, kimi zaman tartaklanmış, kimi zaman yaşadığı yerden, yaşadığı yerin yöneticileri tarafından, Çıkarılmış. Yöneticiler yaşadığı beldenin, kasabanın yöneticisi az sonra ifade edeceğiz gelecek. Yani istemiyor aslında Muhammed İbni Abdullah'ın çıkmasını. Hüreym ile denilen bir kasaba var Necid bölgesinde. Muhammed İbni Abdullah orada davetini yapıyor. İnsanlara tevhid anlatıyor, bidatlardan sakındırıyor. Ahsa denilen bir bölge var. Oranın emiri daha geniş bir bölge. yani birisi ilçe birisi büyük şehir düşünün. Büyük şehirin emiri yardım gönderiyor. Sürekli para gönderiyor şehirlere ki insanlara hizmet sunsunlar. Diyor ki eğer o Muhammed bin Abdullah denen kişiyi o Huraym kentinde tutarsan, tutacak olursan biz diyor, yani yardımları keseriz. Vehut'ta o Huraymilerin başkanı Muhammed bin Abdulvahab hakkında şikayetler çoğalınca, iftiralar çoğalınca kendisine gelecek olan yardımlardan Korkuyor. Bir akşam gelip Muhammed İbni Abdülhab'a diyor ki seven bir insan Hureymi'le emiri Muhammed İbni Abdülhab'ı. Diyor sana bir kötülük yapılmasından korkuyorum. Çık. Yani buradan ayrıl. Muhammed İbni Abdullah ilim talebeliğinin talebesine babasının yanında başlamış. Yani 10 yaşına gelmeden önce. Babası zaten Oyeyne kasabasında. Oyeyne kentinde kazı. Kadı. Yani hakim. insanlara. arasında hüküm veriyor, alim bir adam. Oğluna Muhammed'e ne yapmış? E, Kur'an ezberlemiş. On yaşına gelmeden önce hafız olmuş, e, ilimleri tahsil etmiş, birçok ilmi e, ezberlemiş bir alim. Hambeli fıkıhını okumuş babasının yanında. Ondan sonra Muhammed bin Abdullah'un çokça okuyup etkilendiği iki tane alim var. Tabii diğerlerinden de çok istifade ediyor. Şeyh Huluslam İbn-i Teymiye rahimahullah ve kim? İbn-i El-Kayyim. Şeyh Huluslam İbn-i Teymiye'nin öğrencisi. Ama kitaplarına baktığınız zaman Muhammed İbn-i Abdullah Ağab'ın aynı şekilde İmam Bukhari'den tesir aldığını, etkilendiğini, onun metodunu birçok kitabında takip ettiğini de ne oluyor? Görülüyor. Ardından Muhammed İbn-i Abdullah Hicaz bölgesine, Mekke'ye, Medine'ye gelerek buranın alimlerinden ilim talep ediyor. Her ilim talebesinin Ee, kendi bölgesinde ilim aldıktan sonra yapması gereken şeydir bu yolculuk. Ne yolculuğu? İlmi yolculuk, ilmi seyahat. Başka illerdeki, başka memleketlerdeki alim ulema'yı ne yapmak? Ziyaret etmek, onların yanında bulunarak onlardan ilim almak. Yani İmam Bukhari'nin binlerce neyi vardı? Hocası vardı. Birisi Yemen'de, birisi Şam'da, birisi Mısır'da, birisi Bağdat'ta değil mi? Aynı şekilde İmam Ahmed İbn Hanbel, aynı şekilde bütün bakın hadis alimlerine, ehli sünnet alimlerine hep dolaşmışlar. İlim almak için gezmişler, dolaşmışlar. Muhammed İbn Abdullah da kendi kasabasından, köyünden ilimleri tahsil ettikten sonra gidiyor Mekke'ye, Medine'ye. Orada ilim almak için, orada etkilendiği bazı alimler var. Bunların en başında Şeyh Abdullah İbn İbrahim Al-Usayf ve Şeyh Muhammed Hayat el-Sindi. bu iki alimden ilim alıyor. Hadiste özellikle Muhammed Hayat-ı hadis okuyor. Ardından Irağa gidiyor ilim talebi için. Basra'ya gidiyor. Orada kalıyor. Şam bölgesine geçmek isterken yolda işte devam edemiyor. Köyüne, kasabasına geri dönüyor. Orada insanları davete başlıyor. Tabi hikmetle. Yani insanların mesela ibadet ettiği türbeye gidip Taptıkları bazı türbeler var. Bunlardan bir tanesi de Zeyd İbn-i Hattaba nispet edilen bir türbe. İnsanlar gidip orada ne yapıyorlar? Ee, sürekli türbeden, kabirden yardım istiyorlar. Medet umuyorlar. Kendileriyle Allah arasında aracı koyuyorlar. İbadetler sunuyorlar. Şeyh gidiyordu, diyor öğrenciydi, türbeye, o kabre. Diyordu ki insanlara ilk baş, davetinin başında Allahu hayrun min Zeyd. Allah Zeyd'den ta hayırlı. Yani bu sözün, söze itiraz edilecek hiçbir nokta yok. Değil mi yani? Şimdi bugün biz Eyüp Sultan'a gitsek, başka bir türbeye gitsek desek ki Allah Eyüp Sultan'dan daha hayırlıdır. İtiraz edecek bir insan çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü söz, herkesin kabul ettiği bir söz. Evet Allah, herkesten ve her şeyden daha hayırlı. Değil mi? Davetine böyle başlıyor şey Muhammed İbni Abdullah. Niye? Çünkü insanlar... Cahiller, onlara hüccet ikam olmamış, davet ulaşmamış. cehalet içinde, karanlıklar içinde yaşıyorlar. Hikmetli olmak lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ud'u ila sebili rabbike, ud'u ila rabbike bil hikmeti ve'l Rabbinin yoluna hikmetle ve neyle davet et. Güzel öğütle. Güzel öğütle davet et. Bugün bazı kardeşlerimizi görüyorum. Adam gelmiş başka bir yerden oturuyor. Yani insanlarla Öyle bir davet etme metodu, uslubu var ki, sanki insanlara kabul etme dercesine. İlim ehli davet konusunda diyor ki, davetçi, davetçi, davetçi kimse, davet edeceği halkı tanıması lazım. Şimdi ben buradan Azerbaycan'a gitsem, Azerbaycan'da davet yapsam, ne olur çok hata ederim. Niye? Çünkü tanımıyorum halkı. Neyi önce söyleyeceğim, neyi sonra söyleyeceğim, nasıl davranacağım Aynı şekilde Azerbaycan'dan gelen bir kimse de Türk halkını ne yapamaz? Tanıyamaz. Şimdi sen kalkıp mesela Türkiye'de davetini yaparken adam adıysan ki sakalları kesmek haramdır, sakal bırakmak farzdır, sen günaha giriyorsun desen bu adam ne yapar? Der ki ya sen kafayı mı yedin, sapıttın mı? Halbuki dört mesele böyle sakalı kazımak, kesmek haram. Doğru. Ama sen davetine buradan başlarsan Türk insanıyla ne yaparsın daveti? Kaybedersin daveti. Kaybedersin. O sebeple hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetten maksat hakikati gizlemek değil. Ama öncelikli olarak başlayacağın konular var ya onları güzel bir uslupla. Muhammed İbni Abdullah yaptığı gibi. Allahu hayrun min zeyd. Ondan sonra insanlara yaklaştığın zaman, kalplerine girdiğin zaman ne yapacaksın? Yapılanların şirk olduğunu, bidat olduğunu dinden çıkaracağını söyleyeceksin. Şeyh Muhammed İbni Abdülhabir Rahim Ahullah dediğimiz kasabaya gidiyor. Orada bir müddet kalıyor. Sonra Oyeyne'ye gidiyor. Oyeyne'ye gidiyor. Oyeyne'de deminki anlattığımız olay Oyeyne'de gerçekleşiyor. Oyeyne'de Oyeyne'nin emiri Osman İbni Muammer. Osman İbni Muammer bundan birlikte başlıyorlar şeriatı tatbik etmeye, şeriat uygulamaya. Oyeyne kasabasında. tabi insanlar davete aç, İslam'a aç, susamışlar. Bugün olduğu gibi. Herkes bir tarafa çekmeye çalışıyor. Herkes türbelere, kabirlere, mezarlara, kişilere, şahıslara bağlamaya çalışıyor. Burada davet yayılınca, az önce de söylediğimiz gibi, Ahsa emiri, hakimi Süleyman İbni Muhammed İbni Ureyir diyorlar. O yine. Kasabasının başkanına emirine baskı yapıyor. O yene'nin şeyi ee, emiri diyor ki, Muhammed bin Abdullah bu güzel bir şekilde yani buradan ayrıl yoksa hem gelecek olan yardımlar gelmeyecek hem de senin başına sıkıntılar olabilir, sıkıntılar doğabilir. Tabii Muhammed bin Abdullah o ve Hureymler'deyken sürekli davet için ne yapıyordu, geziyordu kasabaları, köyleri. Dolaşıyor. Davetçi böyle olması lazım. yani Davetçi evinden çıkacak, evine kapanmayacak, komşusunu, akrabasını, köyünü ziyaret edecek, yan köyleri ziyaret edecek. Sürekli insanlara hakikati, daveti, tevhidi anlatacak. Yani bu tevhidi anlatmaktan korkmayın arkadaşlar. Bugün daha önceki geçen haftaki derslerimizde de söyledik. Adamın mensup olduğu cemaat, peşinden gittiği, takip ettiği şeyhi hocası peygamber olduğunu söylüyor. Mehdi olduğunu söylüyor. Bu kadar böyle apuk supuk iddialarla ortaya çıkıyorlar. Ona rağmen köy köy, kasaba, kasaba, mahalle mahalle dolaşıp ne yapıyorlar? Davet ediyorlar. E sen hakkı bilen, hakikati bilen bir insan olarak, insanları Allah'a ibadete davet eden bir insan olarak, bu hakikati yaymak adına, bu hakikati davet etmek adına hiçbir çekincen olmaması lazım. Hiçbir utangaçlık, hiçbir böyle baskı hissetmemen lazım. Evet insanlar hakikate karşı bir düşmanlık besleyecekler. Bu Allah Teala'nın imtihanı sabır edeceksin. Tabii Şeyh daha önceden gitmiş olduğu Dergiye, Dergiye oyuneye, o bölgede yakın birbirine komşu yerler. Orada öğrencileri var. Şeyh gece vakti çıkıyor oyuneden, kalkıp Dergiye'ye gidiyor. Oradaki öğrencisinin yanına bir talebesi var. Bu talebesinin adı da Ali ibnu Abdurrahman ibnu Süeylim. Ali i̇bn Abdurrahman Es-Süveylim. Onun evine gidiyor. Tabi o köyde, o kasabada, o kentte duyuluyor. Muhammed İbn-i Abduluhab. nereye gelmiş? Ali i̇bn Abdurrahman Es-Süveylim'in evine gelmiş. Kalkıyor deriyenin emiri. Deriyenin başkanı Muhammed İbn-i Suud. Bugünkü Suudi Arabistan devletinin dedesi. O zaman küçük bir kasaba, küçük bir köy. Kalkıyor, bu Ali İbni Abdurrahman es evine gidiyor. Muhammed İbni Abdülvahab'ı ziyarete. Ardından Muhammed İbni Abdülvahab ona davette bulunuyor. Muhammed İbni Suha'da. allah Teala'nın kullar üzerindeki hakkının tevhid olduğunu, ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğini. Ve şayet Muhammed İbni Abdülvahab'a tevhidi tebliğ etmede, Tevhidi yaymada yardım ederse Allahu Teala'nın ona yer bir hakimiyet vereceğini müjdeliyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu müjdeliyor, değil mi? Nur Suresi'nde. Allah Teala iman edenlere ve salih amel işleyenlere müjdelemiştir diyor. Vaat etmiştir. Allah Teala iman edenlere ve salih amel işleyenlere vadeder. Vaadallahu'llezine amenu minkum Vaadallahu'llezine amenu ve amilu salihat İman edenler ve salih ameller işleyenlere müjdelemiştir. Leyyek taslifen lehum kema taslifa allazina min qablihim. Yeryüzünde halifeler kılmayı. Allah Teala iman eden salih amel işleyenlere yeryüzünde halifeler olarak yani hüküm vermeyin abi vaat ediyor. Ve yeryüzünde dini o kimselerin dinini hakim üstün kılmayı vaat ediyor. Allah'ın Nur Suresi'nde. Ve korkularını güvenle değiştireceğini vaat ediyor. işatla yabu'duneni ve la yüşriku bi şey bana ibadet etsinler bana hiçbir şey ortak koşmasınlar. Nur Suresi 55'te bu vaat bulunmuş. Muhammed Abdullah da bu vaadi Muhammed Efendi Suudi'de hatırlatıyor. İşte o gün kılıçla ilim devlet gücü ve ilim ulema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde olduğu gibi, Medine'de olduğu gibi değil mi? Ulemanın arkasında sultan olursa ne olur? Dünya fethedilir. O gün bur, bu birliktelik başlıyor. Bu davete destek başlıyor. Ee, ve bu davet yayılabildiği kadar yayılıyor. İşte bugün görmüş olduğunuz Suudi Eylülistan Devleti bu davetin bir semeresi, ürünü. Oradaki insanlar bu davete sarıldığı sürece devhid davetini, ehl-i davetini benimseyip davet ettikleri sürece devletleri yaşamaya devam edecektir. Ne zaman ki ondan yüz çevirirler, ayrılırlar, işte o zaman da allah Teala bu nimeti onlardan ne yapar? Alır. Daha öncekilerden aldığı gibi. Ve Şeyh Muhammed İbn Abdülhabi Rahimahullah hayatını davete adamış bir insan. Ardından çocukları gelmiş, ardından torunları gelmiş ve hala onun ailesi, onun ailesi Tanınmış, bilinmiş bir ailedir, ilim ailesidir. Mesela bugün Suudi Arabistan'ın Müftüsü olan, baş Müftüsü olan Abdul Aziz Alu Şeyh, Muhammed bin Abdul ailesinin bir ferdidir. Suudi Arabistan'daki Alu Şeyh ailesi, Alu Şeyh ne demek? Alu Şeyh, Şeyhin ailesi diye bilinen soyad. Artık bu bir soyad olmuş yani, bizim Türkiye'deki tabirle. Onun ailesinden gelir yani. Yine bugün Suudi Arabistan'ın Din İşleri Bakanı Salih Al-Şeyh. Kimin torunu? Muhammed İbni Abdullah'ın torunu. Bu böyle gelir. İlimle tanınan bir aile. Şeyh Muhammed İbni Abdullah'ın yazmış olduğu kitaplara baktığınız zaman en meşhur kitabı nedir? dediğimiz zaman kitabı ı Tevhid. Evet. Kitab-ı Tevhide baktığınız zaman hani böyle hani kitap dendiği zaman aklınıza ne gelir böyle oturmuş kendi cümleleriyle bir şeyler kalem’e almış gibi bir şey geliyor. Halbuki Kitab-ı Devri’de açtığınız zaman bakıyorsunuz ki diyor ki: Baabu Qoulill Allah Teala Hatta Ida Fuzya An Qulubihim, Qalu Maada Qal Rabukum, Qalu Al Hak, Wa Huu Kebir. Bir açıyorsunuz kitap bölüm bölüm başlık başlık kitabın başlığı bile ayet. yani kitabın başlığı bile ayet. Anlatacağı konuyu anlatırken anlatmak istediği konuyu neyle anlatıyor? Ayetle. Ayetle. Ardından vel bu Buhari'de geçtiği üzere hadis. Ya senin, sana ayet söz nerede? Yok. Kitabın %90'ı, 95'i ayet hadis. Ayet hadis. Hatta başlık bile ayet. ayet. Ona rağmen kendine ait sözün çok az olduğu Bir kitap olmasına rağmen insanlar ne kadar çok karşı çıkıyorlar değil mi? Ne kadar çok düşmanlık besliyorlar, adavet besliyorlar. Yine meşhur kitaplarından bir tanesi Keşf-ı Şubuhat. Şüphelerin keşfi giderilmesi, yok edilmesi. Burada şirk ehlinin koştukları şirke getirdikleri şüpheleri ne yapıyor? Şeyh Muhammed İbn-i teker teker ele alıp çürütüyor. Orada usul veriyor, kaideler veriyor, kurallar veriyor. başka meşhur kitaplarından Selasetul Usul. Bizim şu andaki ne yaptığımız? Okuyacağımız e, kitap. Bu Selasetul Usul şeyhin bu bilinen şu anda da okuyacağımız kitabı. Bir de El Usule Selase var. El Usulü'l Selase. O da üç esas demek. O bundan daha farklı hatta onu böyle eee şeyin çocuklar için ve hatta daha böyle basit yazdığını söylüyorlar bilinen metin olarak okutulan ezberlenen kitabın adı ne? Sılaşetul usul Sılaşetul Uçul. Yine şeyin Mesailul Cahiliye adlı kitap var. Şeyin İbn Hishamın siyerinin muhtasarı var. İbn Hishamın siyer kitabının muhtasarı var. İbn Kāim rahimahullahın Zadul Maad adlı böyle büyük Türkçe'ye de tercüme edilmiş altı ciltte. Ee, onun muhtasarı var, özeti var. Onu ihtisar etmiş, özetlemiş şey. Onun dışında birçok kitabı bulunmakta şey. Muhammed İbni Abdullah'ın. Yazmış olduğu risaleler, mektuplar var. Ona soruluyor sen mutlak müştehit misin? Hayır diyor. Ben diyor Hanbeliyim. Ben diyor mutlak müştehit değilim. Ehl-i Sünnet dairesinden diyor. Çıkmadım. Ehl-i Sünnetim. Şefaat inkar ediyorum. Hayır inkar etmiyorum. Gibi kendilerine atılan iftiraları da cevapladığı birçok risaleleri var. Tabi insanlar <gülüyor> taassup sahibi oldukları için ya alıp da araştırıp da acaba bu adam ne diyor demezden önce düşmanlarının onun hakkında ne dediklerini alarak bu adamın hakkında hüküm veriyorlar. Bugün bile sapık olduğunu %100 bildiğimiz adam, sapık olduğunu bildiğimiz %100 adamın çünkü ehli sünnet olarak biz insaf sahibiyiz, adalet sahibi. Bizden onun söylediği bize onun söylediği bir söz aktarıldığında naklolduğunda biz ne yapıyoruz hemen bakıyoruz söz nerede söylemiş hani bakalım Diyerek bakıyoruz değil mi? Çünkü sünnet insaf sahibidir ama bir ehli insafsız adam bizim hakkımızda ne diyor? Bunlar hayızlı kadının oruç tutacağını namaz kılacağını söylerler. Bizimle sapık olan birçok fırkayı ne yapmaya çalışıyor? Karıştırmaya çalışıyor. Yani bu konuda en şiddetli olan ehl-i sünnet selefilerdir. Sünnete sarılmakta değil mi? Ayşe radıyallahu anh'a bunun şeyini, cevabını vermiş. Peygamber döneminde hayırlı e, insanların, kadınların e, oruç tutmadığıyla ve namaz kılmadığıyla alakalı o, o haldeyken ancak orucu kaza edip namazı kaza etmediklerini ve peygamberin böyle emrettiği için böyle yapıldığını söylemiş. Biz buna iman eden insanlarız. Veyahut da, Kabir azabı, yani kabir azabını ahirete imandan olduğunu kabul eden, inkarının insanı küfre götüreceğini söyleyen bir topluluk olarak, birileri hakkımızdan ne söylüyor? Bunlar kabir azabını inkar ediyor. İşte Muhammed İbni Abdullah'ın ab da böyle mazlum, kendisine zulmedilmiş, hakkında iftiralar atılmış bir alim. Bizim e, kitabına, yani okuyacağımız Risalesine gelince, Selâfetul Usul adlı kitaba gelince bu pek kıymetli bir kitap. Hayatımızın gayesi olan, dünyaya gönderiliş gayemiz olan bir kitap. Onu açıklıyor. Hayat reçetesi diyorlar ya, hayatın reçetesi bu. Ve o kadar, yani Muhammed İbni Abdullah'ın bu kitapta ve diğer kitaplarında izlemiş olduğu o kadar güzel bir yöntem var ki, böyle okuyucuyu, ilim talebesini böyle adım adım yumuşak ve güzel bir şekilde ne yapıyor? Konunun özüne, konunun temeline götürüyor. Konuya direkt girmiyor. Rahimahullah. Şimdi bu kitapta da, 3 esas kitabında da Muhammed İbni Abdullah Rahimahullah 3 tane mukaddime koymuş. Neye mukaddime? Neye? Mukaddime giriş demek. 3 tane hazırlık, basamak. Yani bize öncelikle neye bize e, bu kitapta üç esas dediğimiz Rabbim kim, dinin ne, Peygamberin kim adlı konuya geçmeden önce konu kitabın ortasında üç tane mukaddime zikretmiş. Her bir mukaddime İlem Allah diye başlıyor. İlem Allah Gereb علينا تعلم 40 مسألة. اعلم رحمك الله. Gereb علينا تعلم 3 مسألة. اعلم رحمك الله أن الحنيفية إلته إبراهيم. Bakın 3 tane mukaddime, 3 tane giriş hazırlamış. Her birinde de ne diye başlıyor müellif? "اعلم" diye başlıyor. Bil ki, ilim. Ve ardından kitabın ana konusu geliyor. Nedir kitabın ana konusu? Selahetul usul. Üç esas. Ve onun ardından da ne geliyor? Hatime dediğimiz kitabın sonu geliyor kitabın. Ee, konularının bittiği bölüm geliyor. <gülüyor> Diyor ki Rahimahullah İlem Rahimekallah Bil ki Allah sana rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İlem rahimekallah. Bil ki Allah sana rahmet eylesin. Burada müellif rahimahullahın gördüğünüz üzere ilim talibine kitabını okuyan kişiye karşı duyduğu şefkat ortaya çıkıyor. Her davet eden kimseye bu bulunması lazım. Yani davet ettiğin insana şefkatle, rahmetle, merhametle yaklaşman lazım. Eğer şiddetle, gılzetle, kabalıkla yaklaşırsan allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere لَنْفَضُّ مِلْحَوْلِكِ فَلَوْكُنْ تَفَظَّنْ غَلَيْضًا Ey Peygamber! Sert, kaba bir insan olsaydın insanlar senin etrafından ne yapardı? Kaçar giderlerdi. Ve Sadece kaçıp gitmemeleri için değil, aynı zamanda ahiret saadetlerini istemek için ne yapmak lazım? Sürekli onlara merhametle yaklaşmak lazım. Doğayla yaklaşmak lazım. Ehli sünnetin bir metodudur bu. Rahmet ve merhamet. Eskiden beri hadis ehlinin bir yöntemi vardır, metodu vardır. Hadis ehli bir e, kimseye icazet verecekse hadis konusunda, ilk başta ona hangi hadisi söylerler? Hangi hadisin icazetini vererek başlarlar? Hayır. Er-Rahimune yerhamuhumurrahman Er-Rahimune Rahman. Elrahimun. Ne demek Elrahimun? Merhametli olan kimseler. Var ya Yerhamuhumurrahman. Rahman onlara ne yapar? Merhamet eder. Bu hadiste başlıyorlar rivayetin. Şeyine. İcazet vermeye. Ama nasıl? Diyor ki mesela diyelim biz gittik bir hocadan hadis icazeti alacağız. Belgesi alacağız. Diyor ki falanca şeyden duydum ki onun bana ilk anlattığı hadis Şuydu errahimune rah Rahman. Hocamız şeyhimiz de kendi hocasından duydu ki Onun da ona ilk anlattığı icazet verdiği hadis Errahimune Rahman. O da şeyhinden duydu ki o da şeyhinden duydu ki o da şeyhinden duydu ki O da peygamberden duydu ki peygamberimiz buyurdu ki Errahimune yerhamuhumurrahman Bu hadise ne deniyor böyle rivayet olan hadisler ne deniyor ne deniyor El muselsel, muselsel, peş peşe zincirleme gelen. El muselsel bil evleviye, yani o ondan, o evvelkinden, o öncekinden, o öncekinden rivayet etti ki, ki bu benim diyor şeyhimden ilk duyduğum hadistir. Şeyhi diyor ki, bu benim şeyhimden ilk duyduğum hadistir. El rahimune yerhamuhumun rahman. İşte muallif rahimahullah da bakın, böyle inceliklere işaret ediyor. Halbuki hadis kitabı değil bu kitap. Akide kitabı. Ama neyle başlıyor? Er-Rahimûne yerhamuhumun rahman. Hadisinde sanki işaret edercesine diyor ki, İ'lem rahimekallah. Bil ki Allah sana rahmet eylesin. Ennehu yezbu aleyna bizlere gerekir. Vaciptir. Buradaki vücubiyet, Ayni ve kifai. Ayni yani herkesin bilmesi gereken. tek tek şahıs, birey olarak bilmesi gereken. Mesela itikadi meseleler. İtikatta ne olmaz? Taklit olmaz. Yani Allah'ın varlığını bilmek için, ispat etmek için taklit kurtarmaz. Yani bizim hocamız, şeyhimiz Allah var dedi, biz de onun için iman ediyoruz. Olmaz. Böyle burada diyor ki, yani vaciptir, farzdır. aynı olarak. Tabii bazı meselelerde var ki kifa iyidir. Farz-ı kifayettir. Birisi öğrenirse diğerinden ne yapar? Kalkar, düşer. Taallumu erba'i mesail. Bizlerin diyor şu dört meseleyi bilmesi vaciptir. Ve dikkat edin, müellifin burada zikredeceği dört mesele, bu dört mesele, her bir mesele kendinden sonraki meseleyi ne yapıyor? Gerektiriyor. Doğuruyor, gerektiriyor, gerekli kılıyor. Yani birinci mesele, İkinciyi, ikinci mesele, üçüncüyi, üçüncü mesele, dördüncüyi gerekli kılıyor. Nedir bu meseleler? El-uula el-ilm. Birinci mesele ney? İlim. El-uula el-ilm. Nedir o ilim? Ve huve ma'rifetullah. Allah'ı bilmek. Ma'rifetullah. Ve ma'rifetu nebiyyihi. Ve ma'rifetu dinil islami bil edillah. Bilmek. İlk konu nedir arkadaşlar? Elim. İlim deyince ne aklınıza geliyor? Suyun materyalleri metal ne nedir mi? Su ne zaman buharlaşır mı? Yoksa Allah'a bilmek mi? Allah'a bilmek. Ma'rifetullah. Ama ma'rifetu nebiyihi Peygamberini bilmek. Ama ma'rifetu din İslam'ı edille delilleriyle birlikte İslamını yapmak. Bunun tafsilatını getireceğiz. Yani avam sokaktaki adam her şeyin delilini bilmek zorunda mı? O, Bundan ne kastediliyor? Yoksa avam bilmeli mi ki la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. İbadeti yalnızca Allah hak eder. Bu kabirlerde, türbelerde, ağaçlarda, şurada burada yapılanların hepsi çirktir. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor deyip bunu bilse yeter mi? Evet. İlim ne olacak? İlim amel. Diyor ki müellif Rahim Allah, ilk bilmemiz gereken mesele el-elim. İkinci mesele el-amelu bihi. İlim neyi doğurması lazım? Ameli doğurması lazım. Bakın her dört meseleden bir tanesi diğerini ne yapacak? Doğuracak. Meydana getirecek. Lazım oluyor. Essaniyete el amel bihi. El-amelu bihi. Bu ilimle ne yapacaksın? Amel edeceksin. Üçüncüsü, اَدَّعْوَةُ اِلَيْهِ اَدَّعْوَةُ اِلَيْهِ Bu, öğrendiğin ve amel ettiğin şeye ne yapman lazım? Davet etmen lazım. Yalnız başına yaşayamaz. Olmaz, mümkün değil. Sürekli hayra davet etmen lazım. Ki allah Teala bunu emrediyor. Peygamberine ne diyor? قُل هَذِهِ سَب۪يل۪ De bu benim öld adu ila Allah ne yapıyorum Allah'a davet ediyorum adu ila Allah ala basireten basirete söylenir Allah Teala ayetlerinde diyor peygambere odu davet et davet et demek ki ilim ameli doğuracak amel neyi doğuracak daveti doğuracak ardından da as sabru ala alaza fi bu uğurda İlim uğrunda, amel uğrunda ve davet uğrunda ne yapacaksın? Sabredeceksin. Sabır göstereceksin. İşte bu, e, müellif rahimahullahın burada zikretmiş olduğu dört mesele, dört esas. Kitabın ana konusu olan üç esasa bir hazırlık. Yani eğer kabirde sana sorulan bu üç soruda muvaffak olmak istiyorsan, sorulara doğru cevap veren bir kimse olmak istiyorsan, müellifin bu girişte zikrettiği eylem, eylem, eylem, üç tane o giriş var ya, onu çok iyi bilip hayata geçirmelisin ki, kabirde ne ol? Başaranlardan ol. Bakın ilim böyle bir şey arkadaşlar. İlimi okumazsan, her şey ana hatlarıyla, kabirde böyle bir şey var, biz de böyle diyeceğiz diye gezer dolaşırsın. Ama ilim seni öyle bir hale getirmeli ki, apaydınlık bir yolda yürüyen gecenin karanlığı bile olsa, Önünde böyle fenerle yürüyen bir insan gibi yoluna devam etmelisin. Bak müellif diyor ki dört şeyi bilmemiz gerekiyor. Allah sana rahmet eylesin ki şu dört şeyi bil. El ilmu değil mi? Vel amelu ve adda'vetu irey sabru alel ezafihi diyor ki ardından ve delilu kavluhu ta'ala. Bunun delili ne? Bunun delili vel asri innel insane lefih husur Asra yemin olsun, muhakkak ki insan hüsrandadır. İllel lezine amenu. İman edenler. Ve amilu salihat. Saliha melişleyenler. Ve tevasavu bil haq. Hakkı tavsiye edenler. Ve tevasavu bil sabr. Sabredenler. O halde insan oğlu tamamıyla, tümüyle zarardadır, ziyandadır, hüsrandadır. Bütün insanlık. Buradaki el insan Bütün insanlığı kastediyor. İllellezîne âmenû. İman edenler hariç. Hatırlayın imanın tarifinde alimler diyorlar ki beş tane nun. Beş tane nun. Ne demek nun? El-i'tikâdu bil-cenân. Ne demek cenân? Kalp. Kalp ile itikâd. التصديق باللسان دي الاله تصديق والعمل بال بال اركان اركان لا يزيد بطاعه الرحمن ينقصه بطاعه الشيطان اي 5 tane nun yani demek 5 tane nun hepsinin sonu nun ile bitiyor İtikadun bil cenan. Tasdikun bil lisan. Amelun bil erkan. Yazidu bitaatı rahman. Ve yankusu bitaatı şeytan. Beş tane nun. Yani kalp ile itikad. Dil ile nutkun bil lisan. Azalarla amel. Rahmana itaatle artar. Şeytana itaatle azalar. İman bu. Sonra amel. İmanın tarifini yaparken şimdi ne dedik biz? Amelitaydık. Amelitaydık. Dedik ki azalarla amel. E, madem amel imandansa illerlezzine amenu iman edenler ve amelus salihati salih amel işleyenler. Ameli niye bir daha sayıyoruz? Amel imandansa ki imandan ise bir daha neden amele işaret ediyoruz. Buna ne deniyor Arapçada? Atful khas alel am. Daha dar olan bir şeyi genel olan bir şeyi ne yapmak? Atfetmek. Örnek. allah Teala diyor kitabı, kitabında. Hafizu alessalavati. Hafizu alessalavati. Ne yapın namazları? Muhafaza edin. Namazlara devam edin. وَسَّلَاتِ الْمُسْتَٰى Hangi namaza? Orta namaza. Orta namaza. Orta namazına ikindi namazı. Halbuki namazlara dikkat edin. Namazları muhafaza edin. İkindiyi de kapsıyor. Ama ikindi namazının önemine bir daha en bir daha zikrediyor Allah-u Teala kitabını. مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُوبِهِ وَجِبْرِيلَ Yok, مَنْ كَانَ Allah'a kim? Allah'a düşmansa. Ve ayeti hatırlayın arkadaşlar. Bakara suresinde. وَمَلَٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَجِبْرِيلًا وَمِكَالًا فَإِنَّ اللّٰهَ اَدُوْهُ لِلْكَافِرِينَ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَرُسُرِهِ وَجِبْرِيلًا وَمِكَالًا فَإِنَّ اللّٰهَ اَدُوْهُ لِلْكَافِرِينَ من كان عَدُوًا لِللّٰهِ Kim Allah'a düşmansa. Ve Melaiketihi Meleklerine düşmansa Ve Rusulihi Resullerine düşmansa Ve Cibril'e Cibril meleklerden mi? Ve Mikâle O da meleklerden Bakın Allah-u Teala Meleklere düşmansa ardından kimi zikrediyor? Cebrail ve Mikâil'i zikrediyor Buna ne diyoruz? Atful has Has olanı daha dar olanı Daha geniş olanı atfetmek Niye yapılır bu? Belagatta Arapçada bunun özelliği nedir? O has olan şeyin önemine işaret edilir. Yani Cebrail ve Mikail melekler arasında önemli bir melek. İkindi namazı namazlar arasında önemli bir, bir, bir namaz. Hafizu ala salavati Namazları muhafaza edin. ve salatil usta. İkindiği de. Orta namazı da. Peki bu vel asır dediğimiz sureyi iman Ve amel nasıl açıklayacağız? Böyle açıklayacağız. Ne diyeceğiz yani? Amel imandandır. İmanın tarifinde amel vardır zaten. Bir daha amelin bu surede zikrediliyor olması neyi gösterir? Amelin önemini gösterir. Anlaşıldı mı? Haftaya soracağız inşallah. İllel lezine amenû ve amillus salihâti ve tevâsavu bil hakkî Hakkı tavsiye Ve tevasav, biz sabrı, sabrı tavsiye edendir. Bunun delili de budur. قَالَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Şafii dedi ki, لَوْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ Allah insanlığa bu sureden başka bir hüccet indirmeseydi, اِلَّا هَذِي سُورَةَ لَكَفَتْهُمْ Bu sure onlara yeterdi. Nasıl yetecek bu sure? Yani allah Teala Kur'an-ı Kerim yerine, Ulan Kerimden sadece bu sureyi indirse idi. Bu sure nasıl olur da insanlar yeter? Yani bu çok böyle güçlü bir iddia. İmam Şafii böyle, İmam Şafii gibi bir adam bunu söylüyorsa, yani güçlü bir iddia. Nasıl tevcih edeceğiz bunu? Diyor ki alimler, diyor ki Allah Teala. iman edenler, iman edenler. Demek ki. burada bizden bir iman isteniyor kime iman, neye iman ve nasıl iman. Demek ki iman edilen şey belirlenmiş, bilinen bir şey olacak ki Allah Teala iman edin diyor. Bu amel usaliyat, salih amel. İmandan sonra bizden demek ki açıklanan, bizden yapım, yapmamızı istenilen bazı ameller var ki Allah Teala diyor ki salih ameller işlenir. Namaz, zekat, hac, oruç, sadaka, değil mi? Demek ki bu sure. Bunları emrediyorsa bunlarla birlikte bunları açıklayan ne vardır? Bir açıklayıcı bir peygamber vardır, bir ilim vardır ki yeter yani insanlara imanın ne olduğunu açıklamadan iman edin denir mi? Denmez. İnsanlara salih ameli şeyin denir mi? Onlara salih amelin ne olduğunu öğretmeden. Demek ki <gülüyor> bu sure tek başına inseydi İnsanlığa yeterdi. İnsanlığın Allahu Teala'nın istediği imanı, salih ameli, e, sabrı, e, daveti ve sabrı içermesi esas Diyor ki, قال البخاري رحمه الله, İmam Buhari demiştir ki, "Babul ilmi qabl el kavli ve'l amel." Buhari ne diyor? Babu Babul ilmi. ilim. qabl el kavli ve'l amel. Sözden ve amelden önce ilim gelir babu. İmam Bukhari'den etkilenen söylemiştik. hatırlarsanız Muhammed bin Onun kitabındaki bu babı zikrediyor. Onun kitabındaki bu babı zikrediyor. Bunun delili ne? Fa'lem ennehu la ilahe illa illallah. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Onun ibadete layık tek hak ilah olduğunu söyle mi diyor Allah'a ayette bil mi diyor. Bil, bil. Bazı tarikatçılar bir araya gelip Topluca bidat olan bu zikiri çekerken La ilahe illallah diye. Zikrin başında ne okuyorlar? Fa'lem. Fa'lem. Ennehu la ilahe illallah. Allah'ta diyor ki bil ki o kendisine layık ibadete hak eden tek ilah odur. Bil ki diyor. Bunlar bil ki deyip ondan sonra söyle ki diye anlayarak topluca La ilahe illallah diye söylüyorlar. Evet bu kelimeyi söyleyeceğiz ama peygamberimizin söylediği şekilde. Ve estağfir li zembik. Ve günahına magfiret dile diyor Allah-u Teala. Af dile. Yani önce bil, ardından dilinle söyleyerek amel et. Yani bu ayetten ne anlıyor Buhari? İlim neyden önce gelir? Amelden önce gelir. İlim amelden önce gelir. İlim amelden önce gelir. Febede bil ilmi kablel kavli vel amel. Ne yaptı diyor İmam Muhammed İmam bu şey e, ayette Allah Teala e, İmam Buhari Fede bil ilmi kableri kabili ve amel diyor ki Allah bu ayet kerimede ne yaptı? Amelden önce ilimle başladı. Kısaca dört e, temel esasın şeyi bu e, açıklaması bu haftaya daha da geniş bir şekilde bunu açıklayacağız. Ama e, haftaya sizler de bu, bu kadarını ezberleyeceksiniz. Yani bu, şu şeye kadar ilk mukaddime dediğimiz dört meseleyi sizler ne yapacaksınız? Ezberleyeceksiniz. Burada dinleyeceğiz. Yani dört beş satır bir şey. İ'ylem rahimet yecibu aleyna ta'lubu erda'in mesail. el diye giden kısmı ezberleyeceğiz. Ondan sonra bıraktığımız, şerhini tam olarak açıklamadığımız yerleri sizlere şerh edeceğiz. Bugünkü dersle alakalı da inşallah sizlere soru-cevap şeklinde sorular soracağız. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve